19. Nükteli işaret. Sabık işaretlerde resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın Resulü olduğu gayet kat'î ve şüphesiz bir surette ispat edildi. İşte risaleti binler delail-i kat'iye ile sabit olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam Vahdaniyet-i ilahiyenin ve saadet ebediyenin en parlak bir delili ve en kat'î bir burhanıdır. Biz şu işarette o müşrik, parlak delile ve natık-ı sadık bürhana, hülasat hülasa bir icmal ile küçük bir tarif yapacağız. Çünkü, madem o delildir ve neticesi marifeti ilahiyedir, elbette delili tanımak ve vechi delaletini bilmek lazımdır. Öyle ise, biz de gayet muhtasar bir hülasa ile vechi delaletini ve sıhhatını beyan edeceğiz. Şöyle ki, Rasûl-Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, şu kainatın mevcudatı gibi, halık ı kainatın vücuduna ve vahdetine kendi zatı delalet ettiği gibi, o kendi delaleti zatiyesini bütün mevcudatın delaletiyle beraber, lisanıyla ilân etmiştir. Madem delildir, biz o delilin hüccet ve istikametine ve sıdk ve hakkaniyetine on beş esas da işaret ederiz. Birinci esas, hem zatiyle hem lisanıyla hem delaleti haliyle hem kaliyle kainatın sanine delalet eden şu delil hem hakikatı kainatça musaddak hem sadıktır. Çünkü bütün mevcudatın vahdaniyete delaletleri elbette vahdaniyeti söyleyen zatı tasdik hükmündedir. Demek söylediği dava da umum kainatça musaddaktır hem beyan ettiği kemale mutlak olan vahdaniyet-i ilahiyye ve hayr mutlak olan saadet-i ebediyye bütün hakaik alemin hüsn ve kemaline muvafık ve mutabık olduğundan o davasında elbette sadıktır. Demek Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm vahdaniyet-i ilahiyyeye ve saadet-i ebediyyeye bir bürhan-ı ı sadık ve musaddaktır. İkinci esas. Hem o deliili sadık ve musaddak, madem umum enbiyanın fevkinde binler mucizat ve neshedilmeyen bir şeriat ve umum cin ve inse şamil bir davet sahibi olduğundan, elbette umum enbiyanın reisidir. Öyleyse umum enbiyanın mucizatlarının sırrını ve ittifaklarını camidir. Demek bütün enbiyanın kuvveti icmağı ve mucizatlarının şahadeti. Onun sıdkı hakkaniyetine bir noktayı istinat teşkil eder. Hem onun terbiyesi ve irşadı ve nuru şeriatı ile kemal bulan bütün evliya ve asfiyanın sultanı ve üstadıdır. Öyle ise onların sırrı kerametlerini ve icma kerane tasdiklerini ve tahkiklerinin kuvvetini camidir. Çünkü onlar üstatlarının açtığı ve kapıyı açık bıraktığı yolda gitmişler, hakikati bulmuşlar. Öyle ise onların bütün kerametleri ve tahkikatları ve icmaları o mukaddes üstatlarının sıdk hakkaniyeti için bir noktayı istinat temin eder. Hem o burhan-ı vahdaniyet sabık işaretlerde görüldüğü gibi o kadar kat'î, yakini ve bahir mucizeleri ve harika irhasatları ve şüphesiz delailini büvveti var ve o zatı öyle bir tasdik ediyor ki Kainat toplansa onların tasdikini iptal edemez. Üçüncü esas. Hem o mucizat-ı bahire sahibi olan vahdaniyet dellalı ve saadet-i müjdecisi kendi zatı ı mübarekinde öyle ahlaka aliye ve vazife-i risaletinde öyle secaiy-i samiye ve tebliğ ettiği şeriat ve dininde öyle hasaili galiye vardır ki en şiddet düşman dahi onu tasdik ediyor inkar mecal bulamıyor madem zatında ve vazifesinde ve dininde en yüksek ve güzel ahlakları ve en ulvi ve mükemmel seciyeleri ve en kıymetdar ve makbul hasletleri bulunuyor elbette o zat mevcudattaki kemalatın ve ahlaka aliyenin misali ve mümessili ve timsali ve üstadıdır öyleyse zatında ve vazifesinde ve dininde şu kemalat ise hakkaniyetine ve sıdkına o kadar kuvvetli bir noktayı istinaddır ki hiçbir cihette sarsılmaz. Dördüncü esas. Hem madeni kemalat ve muallimi ahlak-ı aliye olan o dellal-ı ve saadet kendi kendine söylemiyor. Belki söylettiriliyor. Evet, Halık-ı kainat tarafından söylettiriliyor. Üstadı ezeliisinden ders alır, sonra ders verir. Çünkü sabık işaretlerde kısmen beyan edilen binler delaili nübüvvetle Halık-ı kainat bütün o mucizatı onun elinde halk etmekle gösterdi ki o onun hesabına konuşuyor, onun kelamını tebliğ ediyor. Hem ona gelen Kur'an ise içinde dışında kırk veci icaz ile gösterir ki o Cenabı Hakk'ın tercümanıdır. Hem o kendi zatında bütün ihlası ile ve takvası ile ve ciddiyeti ile ve emaneti ile ve sair bütün ahvalü etvari ile gösterir ki o kendi namına kendi fikriyle demiyor. Belki Halık'ın namına konuşuyor. Hem onu dinleyen bütün ehlakikat keşif ve tahkik ile tasdik etmişler ve ilmer iman etmişler ki o kendi kendine konuşmuyor belki hâlık-ı kainat onu konuşturuyor ders veriyor onunla ders verdiriyor öyle ise onun sıdk-ı bu dört gayet kuvvetli esasların icmasına istinat eder Beşinci esas hem o tercümanı kelamı ezeli ervahları görüyor Melekelerle sohbet ediyor, cin ve insi de irşad ediyor. Değil insü cin alemi, belki alemi ervah ve alemi melaike fevkinde ders alıyor ve maverasında münasebeti var ve ıttılağı vardır. Sabık mucizatı ve tevatürle kat'i macerayı hayatı şu hakikati ispat etmiştir. Öyleyse kahinler ve sair gayipten haber verenler gibi onun haberlerine değil cin değil ervah değil melaike, belki Cibril'den başka melaiike-i mukarrabîn dahi karışamıyor. Hatta ekser evkatta onun arkadaşı olan Hazreti Cebrail'i dahi bazı geri bırakıyor. Altıncı esas Hem o melek cin ve beşerin seyidi olan zat şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmeti ilahiyenin timsali ve muhabbeti rabbaniyenin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatin en parlak siracı ve tılsımı kainatın miftahı ve muammâ hilkatin hilkatın ve hikmeti âlemin şârihi ve saltanat-ı ilahiyenin dellalı ve mehasini sanatı rabbaniyenin vassafı ve camiiyyeti istidat cihetiyle o zat mevcudattaki kemalatın en mükemmel en muzecidir Öyle ise o zatın şu efsafı ve şahsiyet imaniyyesi işaret eder belki gösterir ki o zat kainatın illeti gayesidir yani o zata şu kainatın haliki bakmış kainatı halk etmiştir eğer onu icat etmeseydi kainatı dahi icat etmezdi denilebilir evet cin ve insa getirdiği hakayık kuraniye ve envar-ı imaniye ve zatında görünen ahlakı aliye ve kemaleti samiye şu hakikata şahidi katıdır. Yedinci esas, hem o bürhan-ı hak ve siracı hakikat öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek desatiri camidir ve cami olmakla beraber kainatın hakaykını ve bezaifini ve hâlık-ı kainatın esmasını ve sıfatını kemal hakkaniyetle beyan etmiştir. İşte o İslamiyet ve şeriat, öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kâinatı kendiyle beraber tarif eder ki, onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki, o din, bu güzel kâinatı yapan zatın o kâinatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki, bir sarayın ustası,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 Evet o nizam-ı ekmel elbette bu nazm-ı ecmeli ister. Sekizinci esas. İşte mezkür sıfatlarla müttasıf ve her cihet ile sarsılmaz kuvvetli istinat noktalarına dayanan Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu selam, alemi şihadete müteveccih olarak alemi gayb namına cin ve insin başları üzerine ilan ederek istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akvama ve milletlere hitap edip öyle bir nida eder ki umum cin ve inse umum yerlere umum asırlara işittiriyor. Evet, işitiyoruz. 9. esas hem öyle yüksek, kuvvetli hitap ediyor ki bütün asırlar onu dinler. Evet, aksi sadasını her bir asır işitiyor. 10. esas hem o zatın gidişatında görünüyor ki Görüyor, öyle haber veriyor. Çünkü en tehlikeli vakitlerde, kemal metanetle tereddütsüz, telaşsız söylüyor. Bazı olur, tek başıyla dünyaya meydan okuyor. 11. Esas Hem bütün kuvvetiyle öyle kuvvetli davet edip, çağırır ki, yarı yeri ve nev-i beşerin beşte birini sesine karşı, lebeyk dedirtti. Semînâ ve etânâ söylettirdi. 12. esas, hem öyle bir ciddiyetle davet ve öyle esaslı bir surette terbiye eder ki, düsturlarını asırların cephesinde ve aktarın taşlarından akşediyor ve dehirlerin yüzlerinde payidar ediyor. 13. esas, hem tebliğ ettiği ahkamın sağlamlığına öyle bir rüsuk ve güvenmekle söylüyor ve davet ediyor ki, dünya toplansa, onu bir hükmünden geri çevirip, pişman edemez. Buna şahit bütün tarihi hayatı ve siyeriseniyesidir. 14. esas hem öyle bir itminan ile bir itimad ile davet eder, tebliğ eder ki kimseden minnet almaz, hiçbir müşkilata karşı telaş etmez, tereddütsüz, kemali samimiyetle ve safvetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek getirdiği ahkamı ilan eder. Buna şahit ise, herkeste, dost ve düşmanca malum olan meşhur zühdü ve istinası ve dünyanın fani müzeyyenaatına adem-i tenezzülüdür. 15. Esas Hem getirdiği dine herkesten ziyade itaati ve hâlıkına karşı herkesten ziyade ubudiyeti ve menhiyata karşı herkesten ziyade takvası, kat'iyyen gösterir ki, o, sultan-ı ezel ve ebedin mübelliğidir, elçisidir. Ve o, mabudu bil hakkın en halis abdidir ve kelamı ezeliğinin tercümanıdır. Şu on adet esasların neticesi şudur ki, Mezkür saf ile mutasıf şu zat, bütün kuvvetiyle bütün hayatında mükerreren ve mütemadiyen Teem ennehula ilahe illallah der vahdaniyeti ilan eder. Allahumme salli ve selim aleyhi ve ala alihi adad hasanat ummati Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke antel alimul hakim bir ikram ilahi ve bir eseri inayet rabbaniye ve amma bi nimet rabbik fe hadis mazmununa masadak olmak emeliyle deriz şu risalenin telifinde cenabe hakkın bir eseri inayetini ve rahmetini zikredeceğim. Ta şu risaleyi okuyanlar ehemmiyetle baksınlar. İşte şu risalenin telifi hiç kalbimde yoktu. Çünkü Risaleti Ahmediye'ye Aleyhissalatu Vesselam dair 31. ve 19. sözler yazılmıştı. Birdenbire şu risaleyi yazmak için mücbir bir hatıra kalbe geldi. Hem kuvvet-i hafızam musibetler neticesi olarak sönmüştü. Hem meşrebimde yazdığım eserlerde nakil suretiyle kale ile suretiyle gitmemiştim. Hem yanımda kütübü hadisiye ve siyer kitapları yoktur. Bununla beraber tevekkeltü alallah diyerek başladım. Öyle bir muvaffakiyet oldu ki eski sayidin kuvveyi hafızasından ziyade hafızam yardım etti. Her iki 3 saatte süratle 30-40 sayfa yazıldı.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 Bizim de kanaatımız geldi ki bu muvaffakiyet, mucizat-ı nebeviyyenin bir kerametidir. Daimi hizmetkarı Abdullah Çavuş, hizmetkarı ve müsvedde katibi Süleyman Sami, müsvedde katibi ve ahiret kardeşi Hafız Halit, müsvedde ve tebiiz katibi Hafız Tevfik